Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ala aleyhi ve sahbihi hecmain vebaat. Kardeşlerim, sadık iman sahibi kimselerin elde edeceği faydalar ve semerelerin son ses kaydı olacak. Bu, ses kaydı, bu semerelerden 21.si sadık iman sahibi kimseler taife mensura yani yardım görmüş başarıya ulaşan taife'dir. Ve fırkayı naciye, kurtulan fırkadır. Sağlık müminlerin, kamil imanlarının ve samimi inançlarının semerelerinden birisi de, onların başarıya ulaşan, kurtuluş eden, halis tevhid ehli, saf akide sahibi ve İbrahim aleyhisselamın milletine mensup, hanif bir topluluk olma niteliklerini kazanmış olmalarıdır. Onlar ehl-i sünnet ve cemaate mensuplar. Hadislere ve seleften gelen haberlere değer verirler, şeriatı uyarlar, Allah'a ve Resulüne teslim olurlar. Onlar Kur'an ehlidirler, ilim ve ibadet ehlidirler, selamet ve kurtuluş ehlidirler. Onlar dostlukları da düşmanlıkları da Allah için olan kimselerdir. Allah yolunda cihad ederler ve Allah yolunda infak eder, harcarlar. İyiliği emreder, kötülüğü nehider, eder, yasaklarlar ve Allah'a davet ederler. Onlar ihlas sahibidirler, doğru samimidirler, itaatkardırlar. İbadet ederler, tağuttan, şirkten, müşriklerden, bidatlerden ve masiyetlerden Veridir, uzaktırlar, şükrederler, ümit korku içinde yaşarlar, sevgi doludurlar, nasihat ederler, merhametlidirler, yumuşak, naziktirler, adildirler, sabırlıdırlar, güzel, ahlaklı ve edeplidirler, ufukları geniştir, gayretleri yüksektir, emindir, güvenilir kimselerdir ve dengeli kimselerdir. İnsanlar bozuldukları zaman kendileri salih, düzgün olanlardır. Ve insanların bozukları şeylere de düzelten nadir insanlardandır. Onlar güçlüdürler, galiptirler, yeryüzünde gemendirler, halifedirler. Kıyamete kadar var olacaklardır, örnek alınacak amel eden salihlerdir. Allah azze ve celle yeryüzünün ve onun üzerindekilerin varisi oluncaya yani kıyamet kopup dünyada hiç kimse kalmayıncaya kadar onlar kendilerinden sonraki mü'minlerin salih selefi öncüleridirler. Onlar Allah'ın dünya hayatına gözetip yardım ettiği, ahiret yurdunda da ikram edip nimetlendirdiği dostları ve seçkin kullarıdır. allah Teala bu hususlara dair olmak üzere şöyle buyurmaktadır. Yunus suresi 62 ve 63. ayetlerde Ela inne evliya Allah la khawfun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine ve kanu yettegun İyi bilin ki Allah'ın velisine, dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Onlar iman edip de takvaya ermiş kimselerdir. Bakara Suresi 285. ise şöyle buyurmakta Allahu Teala: Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyh mir Rabbihî vel mü'minûn. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Mü'minler de. Kullün âmene billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve Rasuli. Onların hepsi Allah'a, meleklerine, tablarına ve resullerine iman ettiler. Lâ nufarriqu beyne ahadin mir <gülüyor> rusuli. Ve dediler ki biz resullerden hiçbir arasında ayrım yapmayız. Kalû semi'nâ ve etâ'nâ ğufraneke rabbena ve ileyken Gene derler ki onlar biz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz bizi affet, ğufranıyla ört, dönüş sanadır. Hucurat suresi 15. ayette ise mümin kimselerin sıfatları şöyle beyan edilmekte. İnnel ve ve ve Müminler ancak ve ancak şunlardır ki Allah'a ve elçisine iman ederler. Sonra şüphe etmezler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. İşte İman sözünde sadık olanlar onlardır. gene yani aynı mevzuuda Enfal Suresi 2, 3 ve 4. ayetlerde şöyle buyurmakta Allah-u Teala اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ve اللّٰهُ ve قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَاَلَىٰ Müminler ancak ve ancak şu kimselerdir ki Allah anıldığı zaman onların kalpleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve onlar sadece Rablerine tevekkül eder, güvenirler, dayanırlar. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ السَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ Ve onlar namazı hakkınca ikame eder, yerine getirirler ve onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak eder, Allah yolunda harcarlar. اُولَٰيكَ <gülüyor> هُمُ الْمُؤْنُونَ lehum لَهُمْ دَرَجَاتٌ Rabbihim رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَتُهُ وَرِزْقُونَ işte onlar var ya onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rab'lerinin katında nice dereceler bağışlanma ve kerim değerli bir rızık vardır. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen bir hadiste ise İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği Abdullah bin Mes'ud radiyallahu teala der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İslam garip olarak başladı. İleride gene başladığı gibi garip buluşa dönecektir. Gariplere müjdeler olsun allah Teala o gariplerden yaksın Azze ve Celle. Sadık iman sahiplerinin elde edeceği 22. semere ve fayda, onlar takva ehlidir. Sadık müminlerin kamil imanlarının ve samimi inançlarının semerelerinden, meyvelerinden birisi de takva sahibi, salih, başarılı, tevfik ehli, samimi, affedici, adaletli ve her iki dünyada da kurtuluşların kimseler olmalardır. Çünkü takva, imanın mertebelerinin ve derecelerinin en yükseğidir. Kardeşlerim takva senin kendinle Allah arasına sahih iman ve salih amelden oluşan bir engel koymandır ki bu engel seni onun korktuğun gazabından, öfkesinden ve kötü şekilde cezalandırılmasından koruyacaktır. Bu yani takva emirlerine sarılarak ve yasaklarından uzak durarak Allah'a itaattir. Takvanın başka bir tanımı yok. Takva Allah'a itaattir ki bu da emirlerine sarılıp yerine getirerek yasakladıklarına uzak durup onları terk ederek elde edilir. Ve bu işi yapan kimseye takva sahibi, mutlaki edinilir. Kardeşlerim takvanın aslı senin Allah'a onu görüyor gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da onun seni görmekte olduğunu yakinen inanmendir. Allah-u Teala önceki ve sonraki gelmiş geçmiş salih kullarına hep Allah'a karşı takva olmayı vasiyet etmiş, tavsiye etmiştir ve şöyle buyurmuştur. Ve laqad wasayn aladine o min qablukum ve iyyakum anitta Sizden önce kitap verilenlere de size de Allah'tan sakının, Allah'a karşı takvalı olun diye vasiyet ettik, vasiyet ettik. Bu ayet Nisa suresi 131. ayet dedi. Gene bir başka ayette şöyle buyurmuştur Allahu Teala. Ya iyyu haddine aminutta kullahu hak ve la temutun illa ve antum muslimun. Ali İmran Suresi 102. Ayet Ey iman edenler Allah'tan ona yakışır şekilde sakının, takvalı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Kardeşlerim Allah'a karşı takvalı olmanın hem bu dünyada hem de ahirette büyük meyveleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Allah'la beraber olmak onun dostluğunu, rızasını, sevgisini, meleklerinin ve salih kullarının sevgisini kazanmak, yeryüzünde kabul edilir bir konuma gelmek, halkın övgüsünü Kendisine sevgisini, Allah'ın yardımını, desteğini, rehberliğini, düşmanlardan hile ve tuzaklarına karşı onun himayesini kazanmak ve zayıf neslin onun yardımıyla korunmasını sağlamak. Bir diğeri, takva, nefse güven, huzur, güç, kuvvet ve saygınlık kazandırır. Sahibinden korku ve hüzün uzaklaştırır. Onları şeytanın vesveselerinden ve hilesinden korur. Sahibinin dünyevi işlerinde yararlı olacak faydalı ilmi kolayca elde etmesini sağlar ve onu cennete girdirecek salih ameli de kolaylaştırır. Her işinde kolaylı ve başarılı olmasını, her sıkıntıdan kurtulmasını sağlar. Kula ummadığı, hesap etmediği yerlerden rızık gelir takva sebebiyle. Göklerin ve yerin bereket kapılar açılır, salih rüyalarla müjdeler verilir. Sahibine hak ile batılı birbirinden ayırt ettirecek bir basiret nuru verir takva. Kardeşlerim, takva Allah katında üstün olmanın terazisidir. Kulların her iki dünyada mutlu olmalarının vesilesi olan salih amellerinin kabul edilmesinin en önemli sebebidir. Dünya azabından ve kabir azabından kurtulmanın sebebidir. Günahların kefaretidir. Ateşten kurtulmanın ve büyük sevaplar kazanmanın da sebebidir. Kıyamet gününde emniyet ve güvenliğin cenneti ve nimetleri kazanmanın ve güçlü melikin katında hak meclisinde bulunmanın sebebidir. Bakın Allah-u Teala... Kamer suresi 54 ve 55. ayetlerde nasıl buyuruyor? İnne'l muttaqine fi cenneten ve nehr. Fi in demeli indemelikin muqtadir. Muhakkak ki sakınan takva sahibi kimseler cennetlerde ve ırmakların kenarındadır. Ve onlar güçlü ve yüce Melik olan Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. Allah-u Teala onlardan yapsın. Azze ve güzel. Kardeşlerim, sadık iman sahibi kimselerin elde edeceği fayda ve semerelerin 23. ve sonuncusu ise sadık müminlere Allah cennet nimetlerini vaat etmiştir. Sadık iman sahiplerine allah Teala genişliği gökler ve yerin genişliği kadar olan ebedilik cennetini ve onun içindeki bitmez tükenmez nimetleri vaat etmiştir ki orada o insanlara ölüm yoktur. O cennet ki... Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yurdudur. Orası, muvahhid müminlerin ve amel eden muttakilerin yurdudur. Orası, iman eden ve salih amel işleyenlerin yurdudur ki, onlar Rablerinden sakınırlar ve ondan korkarlar. Orası, cennet yani Allah'ın ahdine vefa gösterenlerin yurdudur. Çünkü onlar ahitte bulundukları zaman Ahitlerini, sözlerini yerine getirirler. Cennet, Allah yolunda canları ile mallarıyla cihad edenlerin yurdudur. Ha cennet, tevbe edenlerin, kulluk yapanların, hamd edenlerin, secde edenlerin iyiliği emredip kötülükten, münkerden sakındıranların yurdudur. Cennet en büyük kurtuluştur ve en büyük karşılık, mükafattır. Ki Allahu Teala orayı, o cenneti, salih kulların içerisinden, sadık iman sahibi kimseler için yaratmış ve onlar için orayı hazırlamıştır. Muttaki evliyası da, taat ehli kulları da o cennetin halkından olacaktır. İşte o Allah'tan bir fazilet, bir nimet ve bir keremdir Azze ve Celle'den. Ebedilik cennetinde daimi nimetler vardır ki o nimetleri hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş ve hiçbir beşerin insanın kalbine, hatırına gelmemiş nimetlerdir bu nimetler. O cennetin gölgesi de daimidir, meyveleri de daimidir. Havası muhtedildir. Ne sıcak vardır ne soğuk vardır. O cennetin yiyecekleri lezizdir ve daimidir. Cennetin meyveleri ayakta olan için de, oturan için de, yaslanarak karşılıklı oturan kimseler için de yakınlaştırılmış ve onların hizmetine sunulmuştur. Cennet'in içecekleri lezzetlidir, renkleri ve çeşitleri farklıdır. Cennet ehli oradan yerler ve oradan faydalanırlar. Orada bir sümkürme de olmaz, bevletme küçük abdestini bozma da olmaz. Bilakis onlar misk kokusu şeklinde terlerler. Cennet'in kapları altından ve gümüştendir. Cennet ehlinin hizmetçileri ise yani ölümsüz gençlerdir ki onların yüzleri güzeldir. Cennet ehlinin süsleri altından, gümüşten ve incidendir. Onların giyecekleri ince ve kalın ipektendir. Cennet ehlinin yataklarının dışı, güzellikte, son sınıra ulaşmış içleri ise ipektendir. Cennet ehlinin eşleri... Bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş, kocalarına çevirmiş, iri gözlü hurilerdir. Cennetin saraylarının tuğlaları altından ve gümüştendir. O tuğlaların harçları ise misktendir. Cennetin çakıl taşları inci ve yakuttur. Cennetin toprağı zaferandır. Cennette bulunan çadırlar içi boş inci tanelerindendir. Orada ışıldayan nurlar vardır. Tertemiz meskenler vardır. Cennet ehli yaşarlar ve asla ölmezler. Onların yüzleri aydınlıktır, güleçtir ve müjdelidir. Cennetin uzunluğu çok büyüktür. Genişliği ise gökler ve yerin genişliği kadardır. Cennetin altından ırmaklar akar. Biz oranın sıfatını her ne zaman dile getirmeye çalışsak çalışalım. Nihayetinde... Bizim bu tabirimiz, bu anlatımımız, ifademiz o nimetleri anlatmaya yetmez, yeterli gelmez. Çünkü oranın tasavvuru, anlatılması akılları Allah bullak eden ve şaşkına uğratan bir haldir. Çünkü kardeşlerim insanın aklı ancak dünyada olan şeylerin benzerini anlayacak derecede kıvamdadır. Cennette insanlar amellerinin durumuna göre derece derecedirler. Cennet Mertebelen en müycesi, en alası Firdevs-i Ki o Firdevs-i Ala'nın çatısında Rahman'ın Azze ve Celle'nin arşı vardır. Cennet ehlinin nimetlerinin en büyüğü, şüphesiz ki en büyük karşılıktır. O ise alemlerin Rabbini görmektir. Onun cennet ehline konuşmasıdır. Muhakkak ki cennet ehliyle Allah Azze ve Celle'nin arasındaki hicab kaldırılır ve cennet ehli kerim olan Rabbimizin kerim meclisine bakarlar. Allah'tan daha çok vaat ettiği şeye kim bağlı kılabilir ki? Rabbileri imanlarının doğruluğu ve kesin kuvvetinin, ibadetlerindeki ihlaslarının, dünya hayatın işletleri salih amellerinin ve her şeylerin takva nuruyla aydınlatmalarının bir karşılığı olarak bu nimetleri onlar için hazırlamıştır. Azze ve Celle. Bu hususlara dair şöyle buyuruyor allah Teala. Tevbe suresi 72. ayet ilk ayetimiz ve adallah müminler ve müminat ve fi adn min Allah ekrar Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde bedi kalmak üzere altınlandırma olarak akan cennetler ve adn cennetlerine güzel meskenler vaat etti. Allah'ın rızası ise hepsinden daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Nisa suresi 122. ayette şöyle buyurmakta: "Velillezine ve, ve amilus salihati senudkhuluhum Beda, İman edip salih amel işleyenleri de altlarından ırmaklar akan cennetlere girdireceğiz. Orada ebedi kalacaklardır. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir ki? Maide suresi 9. ayet: ve aamilus ve ecrun azim." Allah iman edip salih ameller işleyenlere vaatte bulunmuştur ki bağışlama ve büyük mükafat onlara aittir. Cennet ehli cehennem ehline biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler ve aralarından bir çağırıcı Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Araf suresi 44. ayet. Hakeza Tevbe suresi 111. ayette şöyle buyurmakta allah Teala. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah'ınla savaşırlar, öldürürler, öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah'ın üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük bir kazançtır. Yunus suresi 4. ayeti şöyle buyurmakta. Hepinizin dönüşü onadır. Bu Allah'ın gerçek olarak verdiği sözdür. O yaratmaya başlar sonra iman edip salih amel işleyenlere adaletle karşılık vermek için yeniden yaratır. İnkar edenlere gelince küfürlerinden dolayı onlara kaynağı bir içecek ve elem verici bir azap vardır. Rahat suresi 35. Ayet şöyle buyurmakta. Takva sahiplerine vaad olunan cennetin misali şudur. Onun zemininden ırmaklar akar, yiyecekleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu sakınanların sonudur. Kâfirlerin sonu ise ateştir. Zümer suresi 20. ayette şöyle buyurmakta: Fakat Rablerinden sakınanlara üst üste yapılmış, altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz. Onlar bize verdiği sözde sadık olan ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna varis kılan Allah'a hamdolsun. İyi amelde bulunanların ecrini de güzelmiş derler. Zümer suresi 74. ayet. Mü'min suresi 8. ayette ise Rabbimiz onları da onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olanlarda kendilerine vaat adın cennetlerine girdir. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin buyuruyor Allahü Teala. Ahkaf suresi 16. ayette şöyle buyurmakta. İşte yaptıklarının iyisini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarından vazgeçeceğimiz bu kimseler cennet halkı arasındadırlar. Bu kendilerine verilen doğru bir sözdür. Muhammed suresi 15. ayetesi şöyle buyurmaktadır Allahu Teala: "Muttakilere vaat olunan cennetin misali şöyledir. Onun içinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyveler her çeşit onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır." Hiç bu Ateşte bedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Kardeşlerim bu bereketli iman ağacının daha başka meyveleri de vardır şüphesiz. Mümin kısa bir zaman içerisinde bu meyveleri devşirecektir. Allah ve Rasulünü başka her şeyden daha çok sevdiği, Allah için sevip Allah için öfkelendiği, ateşe atılmaktan nefret ettiği gibi küfre düşmekten nefret ettiği zaman meyveler erginleşmiş ve olgunlaşmış olacaktır. Demek ki iman ebedi saadetin ve bitmez tükenmez nimetlerin sebebidir. Bu ruhun ve nefsin gıdasıdır. Şüphesiz ki kul bedeniyle değil ruhuyla ve nefsiyle kıymetlidir. Yüce Allah'tan bizi sadık imanın tadıyla, hakikati ve kemaliyle rızıklandırmasını ve bizi nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle bir tahşe etmesini dileriz. Ki onlar orada ne güzel arkadaştırlar. Şüphesiz ki Allah çok cömert ve kerimdir duaya icabet etmeye de kadirdir, güç getirendir. Allah'ım kabul et bizden. Allah'ım amin. Allah'ım amin. Allah'ım amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.